Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda bugün konuğumuz Nazlı Karabıykoğlu. Hoş Merhaba. geldiniz. hoş bulduk. Merhaba. Ee, Nazlı Karabıykoğlu Ankara'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. İngilizce ve İspanyolca eğitimi aldı. Öyküleri, Varlık, Kitaplık, Sözcükler, Özgür Edebiyat Dergilerinde yayınlandı. Hazırladığı Delistan adlı ilk dosyası 2010 KYÖ'de sanat ödülleri adı altında düzenlenen Naci Girginsoy öykü ödülünü aldı ve sembolik olarak kitaplaştırıldı. Yazarın ikinci öykü dosyası Düş Çeperi 2010 Yaşar Nabi Nayır gençlik ödüllerinde dikkate değer bulundu. İlk öykü kitabı İskele komşu yayınları tarafından basıldı ama yeni baskısı Alakarga'dan evet. çıktı. Hı hı. Çeşitli edebiyat dergilerinde yazmaya devam ediyor. Ee, i̇kinci kitabı Olivia çıkmadı da yine 2014 yılında evet. Alakarga yayınlarından çıktı. Nazlı Karabiykoğlu'nun. Bu her iki kitapta da hikaye türünde evet, eserler. <gülüyor> Şimdi bu şeyle başlamak istiyorum. Ben her iki kitapta da e, hikayelerde ortak bulduğum şey var. Bir iç dökme <gülüyor> hali. Yani özellikle zaten iki tane erkek karakter var görebildiğim <gülüyor> kadarıyla. Yani hikayenin e, anlatıcısı olan. Onun dışındaki bütün anlatıcılar kadın... Bir iç dökme halini var. Özellikle bu işte Habbecik'te e, aslı evet. bir iç dökme halinde. E, bu kadının iç dökme hali e, o yüzden de şey gibi geldi. Bu iç dökmenin e, kendisi önemli olduğu için hikayelere form veren şeyin de olduğunu düşündüm hı hı. biraz ben. Öyle mi? Yani var mı gerçekten bir iç dökme hali? Siz ne diyorsunuz? <gülüyor> i̇ç dökme hali var, evet. Fakat bu sadece benim içim değil. Hı hı. Ee, hayatta ilerlerken, yaşarken kendime bakıp sonra dönüp diğer kadınlara bakıp, diğer erkeklere bakıp insanlara, hayvanlara bakıp hepsinin içini e, bir kaba koyup aynı bir yemek yapar gibi iyice karıştırıp, bulamaç haline getirip daha sonra onlardan Küçük küçük anlar damıtmak, Hı -hı. çıkarmak e, bir kalıpla belki o hamuru e, an, anlara bölüştürmek ve sonra onları pişirmek ve evet bu e, dökülen için öykü şeklinde çıkması diye bir benzetmeyle tasvir Hı -hı. edebilirim. E, i̇ç dökme bir mesele mi burada benim Hı -hı. için? Evet bir mesele çünkü o yüzden yazıyorum. Hı -hı. E, başka türlü İçimdekileri dışarı vuramadığım için hı hı. bu bir iç dökmeye dönüşüyor. Ya da başkasının acısını, sevincini, e, heyecanını alıp onu kendi içimde tutamayıp dışarıya nasıl yansıtacağımı bir tek yazarak araç olarak yazıyı kullandığım için hı hı. bir iç dökme hali ama kolektif bir iç dökme hali söz konusu. Bir de e, bu iç dökme hali yazı meselesi var ama sonra e, Olivia çıkmazında resim. Hatta grafiti de işin içine giriyor. Evet. Ee, yani özellikle Olivia çıkmazında hatta şey var, tırnaklara yapılan evet. minyatürler, evet. E, sonra duvarlara yapılan grafitiler, aslında işte e, resim hı hı. yapmanın, işte beni sen mi sakladın da özellikle. Evet. Bu resim, Hikayesi nedir? Ee, yani. Aslında şöyle biraz ben bunu anlatırken hep dalga geçiyorum. Bu biraz Orhan Pamuk'un hikayesine benziyor. O da hani belirli bir yaşa hmm. kadar hep ressam olacağımı hmm. sanıyormuş. Sonra edebiyata dönmüş. Benim de öyle. Hmm. Çok küçük yaşlardan beri resim yaparken e, hala yapıyorum. Hmm. Ne e, güzel. Ama hani hep hani güzel sanatlara gideceğimi düşünmüştüm. İşte ressam olacağımı düşünmüştüm. O hayallerle bayağı bir süre ilerlemiştim. Daha sonra bunun Edebiyata döndüğünü Hı -hı. ama bilinçsiz bir şekilde, yani hatırlamıyorum nasıl olduğunu bile. E ama hala resim yapmaya devam ediyorum. E, hatta resimle öyküyü buluşturmayı planladığım Hı -hı. projelerim var. E, o yüzden resim boyalar, renkler, e, karışımlar, Hı -hı. E, onların ham maddeleri her zaman elimin altındadır. Çok da severim öykülerde kullanmayı. Evet, e, bir de şey de var yine benim dikkatimi çeken... ...özellikle bu iskelede başlayıp e, sonra Olivia çıkmazında da devam ediyor. Tanı, yani birden bire tanışılan insanlar ve onların hayata girmesi... ...ve onlarla yaşanılan yani o hayatın bir tecrübeye dönüşmesi... Hı hı. ...çok aradan uzun bir zaman geçmek yerine... E, hani ...sanki böyle birden karşınızda birini buluyorsunuz ve bu şey oluyor... Ee, tecrübe denilen şeyin e, uzun mesafeler ya da e, yıllar ve yaşanmışlıkla hı hı. ilgili değil anlam kazanmakla ve hani eğer bir anlam varsa ortaya çıkan evet. bir şeymiş e, gibi geldi. O yüzden tecrübeyle de bir derdiniz hı hı. olduğunu düşündüm açıkçası. Hani hı hı. bu işte özellikle şey de var iskelede işte badem kavruk kaldırım adamı işte bulut çölü, habbecik hı hı. Ee, bu tecrübe meselesi Tabii. Öyle mi yani gerçek? Yani daha doğrusu bunu bu şekilde yapmanızın e, sebebinin Hı -hı. ben öyle olabileceğini Hı -hı. düşündüm. E, şöyle başlayayım genelde hani hemen hemen her yazar için yazdığı şeyleri birebir yaşamış olduğu, Özellikle birinci tekil konuşuyorsa anlatıyorsa yazarın birebir e, yaşamış olduğu düşünür, okur. Hı -hı. Yaşamış olduğunu düşünür. E, çoğunlukla öyledir değildir bilmiyorum. Benim için geçerli olan şu. Kısmen evet, kısmen hayır. Ee, hı hı. Tecrübe şöyle bir tecrübe. Bu sadece görsel bir tecrübe olabilir. Hı hı. Ben bir şey görmüşümdür. Belki sadece önünde bir pet şişeyle uyuyan bir adam görmüşümdür sokakta. Hı hı. Sonra badem çıkmıştır. Hı hı. Gerisini kurgulamışımdır. Yani... Çok geriye dönük, uzun yıllara dönük şeyler çok fazla bulamazsınız zaten. Dediğiniz gibi anlık tanışmalar, anlık görünmeler, duyma, hissetme, işte koklama. Genelde gördüğüm, işte görerek, dokunarak, bir yerden birinden duyarak tecrübe ettiğim şeylerin kafamda bir imgeye, bir sözcüye ya da iki sene boyunca düşündüğüm bir olaya belki dönüşüp daha sonra onları kurgulamak. Bunlar birbirleriyle de birleşebilir, birleşmeyebilir de. Ama bugüne kadar biri bir bir tecrübemi açıkçası hani bu belki söylenmez ama hani aktardığım hiç olmadı. Mutlaka hı hı. işin içine yoğun bir kurgu girdi. Ama en çok görsel, görsellikten yararlandığımı söyleyebilirim. Yani benim bir oradaki bir öykü için mesela bir caddede 5-6 kere dolaşmam yetebilir bana. Yok aslında benim de tam da söylemek istediğim e, şey de sizin kendi tecrübenizden çok hani tecrübe denilen şeyle bir derdi Hı -hı. varmış gibi gelmişti hikayeleri. Evet evet evet hani bu, Şimdi daha iyi e, e, yani demek bu hani kalıp bulması Hı -hı. yani bu kalıbın bulunması için illa hani bizim e, uzun yıllar birini tanımamız gerekmez. Evet. Hani aynı anlam alanı içerisinde buluşmak ve hani birlikte bir anlam üretmek Hı -hı. yeterli. Ya yani işte bu Kesinlikle. özellikle gibi düşünmüştüm. O yüzden hani tecrübe ee, Hı -hı. Şey gibi yani. Evet şimdi gelmiş. daha iyi anladım hmm, yani dediğinize. Tecrübe... Örneğin şey gibi işte Habbecik köyündeki ha, evet. e, işte fabrikadaki Hı -hı. ustanın mesela, kızı gibi olması yani. A kız. O e, ben anlatayım size açıklıkla. E, mesela evet gerçekten öyle bir fabrika var gerçekten ben öyle bir yerde çalışıyordum ve e, orada çok da Mehmet Usta'ya benzer bir usta vardı ama ben ustun sadece elini sıktım ve orada bitti bizim Hı -hı. ilişkimiz. Hı -hı. Yani evet. Hı -hı. Tecrübe Hı -hı. konusunda söylediklerinize katılıyorum. Şimdi bir de şeyden biraz bahsetmek istiyorum. Siz de o şekilde başladınız aslında anların kalıp bulmasıyla <gülüyor> ilgili. Bu anlar işin içine girdiği zaman biraz şey de var tabii hikayeler olaydan çok duruma o evet. ana odaklanan hikayeler haline geliyor ve daha şey eylemsiz <gülüyor> yani eylemsizliğin kendisi mesela işte e, şey de vardı yine e, hem iskelede var hem de Olivia çıkmazında e, var kadın evden çıkmak istemiyor mesela iskeledekinde <gülüyor> şey var eve bir iskele kuruluyor tadilat nedeniyle, tadilat, yalnızız. E, tadilat nedeniyle yalnızız kadın aslında evden çıkmak istemiyor neredeyse orada bir adam var. Adam çok meraklı ama bir taraftan kadının bir derdi olduğunu düşünüyor. Bu yine Olivia Çıkmaz'ında da var. Yani ben onların en azından paralel olduğunu düşündüm yaztıksız işte. Yastıksız Evet yastıksız uyuyan kadın. Hı hı. Ee, bu eylemsiz lik hali kadınlardaki hatta birisi buna isyan ediyor sonradan işte işte 45 yaşında şey ee, küt evet küt de isyan ediyormuş gibi sanki bu eylemsizlik evet. ve hadi artık hani benim bir eyleme geçmem lazım ve bir sokakta bulmak istiyor Kesinlikle. kendini bu işte eylemsizlik hali ve ee, bu yani daha doğrusu o şekilde bir kadın tipolojisi var onun nasıl evet, kurguladınız? E, zaten çok güzel bir şey, analiz yaptınız. E, kadınların hepsi iki kitapta da kentli. Kent Hı -hı. yaşamı, kent, kentte yaşayan kadınlar. Tabii ki bu benim kendi hayatımdan. ...yansıyan bir şey... E, ...genellikle... E, ...işte belirli bir gelir seviyesinin... ...üstünde çalışan, Hı -hı. kendi parasını... ...kazanan, hayatta söz hakkı olan... ...araba seviye olan, istediği... işte ...kıyafetleri alabilen, istediği zaman... ...bir çantaya milyarlarca lira verebilen... ...kadınlardan genelde Hı -hı. bahsediyoruz... ...aslında ama bu kadınların... ...sosyal yönleri... ...işte e, sanata karşı duyarlılıkları... ...çok fazla, bu tip kadınlar bunlar... ...ve Hı -hı. çok naifler... ...genel olarak... Son benim 5 yıldır gözlemlediğim şey bu çevrede bu bahsettiğim sosyoekonomik çevredeki kadınlar genel bir eylemsizlik halindeler. Hmm. Yani benim yansıtmaya çalıştığım biraz da oydu. Para var, hmm. kariyer var, işte koca var, çocuk var ya da yok ya da sevgili var, hmm. gece hayatı var, her şey var ama kadın evden çıkmak istemiyor. E, artık saçını taramak istemiyor, yorulmuş, e, hı hı. şehrin yorduğu bir kadın tipi. Hı hı. Bence e, hepimizde biraz öyleyiz de, şehrin yorduğu o kadın tipi artık bir tipoloji olmaya başladı bence. Yani herkesde herkesin neredeyse öyle olduğunu görüyorum. Ama istiyorum ki o kadın istediği gibi yaşayabilsin ha. Bu kadınlar istediği gibi yaşamıyor anlamını da söylemiyorum bunu. Sadece bu genel bir yorgunluktan bahsediyorum. E, bunu yoğunlukla gördüğüm için sanırım e, öykülere hı hı. bu şekilde işledi. E, şimdi bir ara vereceğiz hı hı. ama bu meseleye ben devam etmek istiyorum ikinci bölümde de. Ne çalalım ne istersiniz? E, Pink Martin'den çalalım. Fransızcı e, telaffuz edemiyorum ama <gülüyor> şarkının e, simpatik galiba. Şarkının e, ismi de tam bu konuya e, bağlantılı Peki. olarak çalışmak istemiyorum anlamına geliyor. Peki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 le connais jamais. Je ne veux pas traverser. Merhaba, tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve e, Güncel'in edebiyatında Nazlı Karabıyık oğluyla sohbetimize devam ediyoruz. E, şimdi en son söylediğiniz şey önemli aslında. Yani gerçekten e, her dönem kendi karakterlerini ve tipolojisini yaratıyor. Evet. E, bu aslında <gülüyor> şey gibi, e, tabii bu bana uzak bir dünya o yüzden e, şey diye merak ediyorum. Bu... E, Birkaç e, Melide Tüzünoğlu yazdı hı hı. sanırım bu plaza kadınları. Plaza hani, hani, kadınları, Beyaz Evet Beyaz Zekalı Kadınları. Hakan Bıçakçı evet, yazmıştı, Hakan Bıçakçı yazdı. E, bunun böyle edebiyata e, girişi aslında belirli bir dönem için bize bir şey de söylüyor. Hani hı hı. bu kadınların e, eylemsiz bir şekilde ortaya çıkması... Aslında önemli bir şey. <gülüyor> evet. Onlarda da öyle yani Melida <gülüyor> Tüzünoğlu ve Hakan Bıçakçı'da da. Yani kadınlar dediğiniz gibi kariyer var, iş var, para var. Ama bir eylemsizlik hali de vardı evet. Ve o eylemsizlik işte siz de biraz önce <gülüyor> bahsettiğiniz sıkıntı. Bir örnek daha vermek Hı -hı. istiyorum kişisellikten uzaklaştırarak. Örneğin e, Hı -hı. bu tip kadınlar yani çoğu arkadaşım böyle biraz suçlayıcı Hı -hı. ton gibi olmasın ama. Yok e, Mesela işte sosyal Olaylarda kadın cinayetleri işte diyelim hı hı. her gün Türkiye'de bir kadın cinayeti işleniyor diyelim hı hı. ve e, bu kadınlar buna tepki gösteriyor diyelim. Her hı hı. sabah geliyor gazeteyi açıyor abi kadın cinayeti daha işlenmiş diyor üzülüyor üzülüyor hı hı. gerçekten üzülüyor kendini kadının yerine koyuyor ama sonra yaptığı tek şey şu oluyor Facebook'tan onunla ilgili bir şey paylaşmak. <Gülüyor> yaparsa belki e, biraz daha aktivizm içeren bir tweet atmak oluyor. Sonra e, masasından kalkıyor gazetesini kapatıyor bilgisayarında da kahvesini alıp arkadaşıyla dedikoduya daldığı zaman o en son aldığı ojenin renginden konuşmaya devam edebiliyor. Ama bu ee, tekrar tekrar tekrarlıyorum. Bir suçlayıcılık işte, içermiyor. Böyle bir e, yaşam tarzı oluştu gibi. Yani bir anda işte altı bin liralık bir çantadan bahsederken sonra e, bu hafta sonu atlayalım Soma'ya gidelim diyorlar mesela ama gitmiyorlar. Üzül Çok üzülüyorlar ama hı hı. tepki göstermiyorlar. E, ya da işte hadi çıkalım şurada hani hakkımızı arayalım, mitinge gidelim işte gibi. Böyle şeyler yok. Hep bir Dediğiniz hı hı. gibi eylemsizlik var. Ben bu eylemsizliği yıllardır yaşıyorum. Çevremde çok fazla yaşıyorum. Ee, bana kızmasınlar ama yani bütün iş çevremdeki hı hı. kadınlar böyle. Ben bunun bir tek bir yerde kırıldığını gördüm. Ee, o da gezi olaylarındaydı. Hı hı. Bir tek orada kırıldığını gördüm. Ee, çok mutlu oldum. Hı hı. Ee, buradan da... <gülüyor> Plazalara <gülüyor> evet. ulaşılabilindi yani orada. Evet, öyle ara eylem yapmaya <gülüyor> giden arkadaşlarımız var. <gülüyor> Güzel. Ee, şimdi biraz bu e, daha çok hani durum, eylemsizlik ve kadınlara has hikayelerden bahsettik ama bu e, onlar, bunların dışında böyle daha hani olayın, aksiyonun, hareketin <gülüyor> öne geçtiği hikayeler de var. İşte bu iskelede gece ötüştü kuşlar evet. onlardan biri hatta bu böyle bir neredeyse bir roman formundaymış gibi oldukça hızlı ilerliyor evet. hikaye. Ee, sonra Ke Olivia çıkmazında da var hmm. mayalı düşler iğne iplik evet bunlar keramet daha... var evet keramette evet yine öyle ee, bunlar da böyle daha farklı bir atmosfer yaratmayı evet. tercih etmişsiniz ve daha yani tabii ki o durum hikayelerine göre daha ...karakter sayısı fazla. Hı hı. Aksiyonla... ...tabii aksiyon da onu gerektirdiği için bunu yapıyorsunuz. Ee, bu mesela... E, ...kendi içinde siz bunları nasıl... E, ...bir kalıba koyarsınız... ...onu da merak ettim. Hı hı, tabii ki anlatayım. Aslında yine beslendiği yer aynı. Yine anlar. Mesela hı hı. kerametten yola çıkalım. Keramet benim çok sevdiğim karakterlerimden biridir. Evet. Yani bilmiyorum edebiyatta bir replikası var mı ama hani kerameti ben tamamen kendim yarattım. Hı hı. Nasıl yarattım? Ee, çocukluğumdan hı hı. Konya'da büyüdüm ben. Hı hı. Ee, oradan çocukluğumda bildiğim işte yatırlar, işte yedi uyurlar, hı hı. mezarlıklar, mevlana, işte dinine çok dinle bağlı kimseler. Hı hı. Buradan e, aklımda herhalde bir şeyler kalmış ve bunlar ortaya çıkma ihtiyacı Hı -hı. duymuşlar. Bu mesela aslında demin konuştuğumuz konuya e, Hı -hı. bir şey oldu. İlave oldu. Çok e, bilinçaltına attığım şeylerden gelen şeyler galiba bunlar. Beslenen Hı -hı. öyküler. Çünkü tam olarak bir şey hatırlamıyorum. Bir şey görmedim, duymadım. Ama Hı -hı. bir şekilde ortaya çıkmış. Mesela onun dışında mayalı düşlere baktığımızda işte grafiti yaparak e, Hı -hı. annesine ulaşmaya çalışan bir çocuk var. Tamamen kurgu. Ama e, orada da mesela bu şey zamanda sirkecigarının orada terk edilmiş vagonlar vardı. E, hmm. Onların arasından geçerken gelmiştir aklıma. Yani hı -hı. E, bir şeye bakıp kurgu yapmaktan başka bir şey değil aslında. Hı -hı. Bir de şeyler var bizzat mektup formunda. Hı -hı. Özellikle yani şeyde iskelede yok ama Olivia hı -hı çıkmazında hı -hı. Kartal Tibet ve işte çok açgözlü biri hı -hı. bakarken. Mektup formunda yazdığınız hikayeler var. Evet. Ee, bu e, mektup formu benim sevdiğim bir form aslında hikayede. Gerçekten şey hani mektubun ...kendisinin araç sallaşmasının... ...çünkü dönüştürülmeye çok açık... ...bir şey... Hı hı. ...bu bu nereden aklınıza geldi ki... ...ikincisinde bir erkek zaten çok açken ve biri bakarken... ...evet... ...bir deyim yerindeyse bir genç... ...kası genç bir hı hı. yazarla... ...daha yaşını başına almış bir şairin... Hı hı. ...birbirlerine yazdığı iki mektup var... Böyle bir öykü yazmak istiyordum. Yani genç bir yazarla e, tecrübeli bir şairi bir araya getirmek istiyordum. Ve e, bunların birbirine en iyi mektupla seslenebileceğini hı hı. düşündüm. E, sıradan bir öykü yazmak istemedim açıkçası. Ve iki mektup ardı ardına çıktı zaten. Hı hı. Hani birini bitirip diğerine başladım. Hı hı. E, çok da hızlı yazmışımdır mesela bu iki öykü. Hı hı. Ee, bilmiyorum öyle geldi. Yok, yo, şey yani güzel bir şey bence Teşekkür farklı ederim. formları denemek. Bir de e, yine bu şey meselesinde konuşmak istiyorum ama biraz e, şey de var hikayelerde italik kısımlar. Evet. Bir nevi böyle hani daha çok kahramanın anıları, kendi içinde konuşmaları. Dönüşler. Dönüşler. Hı -hı. Bu böyle içi yani şey gibi gömülü. Anları anlatan, evet. böyle bir izlek gibi onlar evet. böyle dolaşıyorlar evet. hikayelerde. Ee, burada neden mesela düşündünüz? Çünkü ben yazarken de, Hı -hı. yaşarken de e, her zaman iç içe geçmiş şekilde yaşıyorum ve yazıyorum. Hı -hı. Yani şimdi burada sizinle konuşurken arkada belki de bu odada geçen kulağımızda kulaklıkların oldu ve mikrofonla konuştuğumuz bir öykü yazılıyor. Ee, ...sürekli birbirinin arasına geçen şeyler yaşıyorum. ve Karakterlere de bu yansıyor Hı -hı. ister istemez. E, yazarken de öyle oluyor. Bir şey yazıyorsunuz, mesela işte yapıyor, ediyor diyorsunuz. Sonra duygu durumunu vermek isterken e, ben o İtali'ye gidiyorum mesela. Herkesin tarzı böyle olmayabilir tabii ki. Yok tabii o şey anlamında biraz e, şiir... E ile ilgili de olabilir mi acaba... ...diye düşündüm ben. Çünkü bayağı bir... ...özellikle Turgut Uyar'dan çok... Evet. ...epigraflar evet. var. E, e, şi Bunu... ...iyi mi kötü mü bilmiyorum. Biraz... ...şiirsel yazdığımı söylerler. Hı -hı. E, çok iyi bir şey değil galiba. Çünkü e, öykü de çok fazla şiirsel olunca açıkçası çok boğucu oluyor. Hı -hı. Ben mesela eskiden daha çok şiirsel yazardım. Ondan kurtulmaya çalışıyorum. İşte Olivia çıkmazında İskely'e göre biraz daha kurtulmuşumdur. Ama şimdi işte yeni kitapta tamamen o bitmiştir gibi bir şey Hı -hı. olabilir. Evet. Kurtululması gereken bir şey mi? Onu bilmiyorum. Ben açıkçası hani onun çok fazla hesabını yapan biri değilim. Biraz iç ses iç sesimi dinleyerek yazan biriyim. Ee, evet, şiirden çok beslenirim. Turgut Uyar'dan çok beslenirim. Çok fazla beslenirim. Ee, beslenmeye de devam edeceğim. Evet, Füru'dan da bir adıntı var. Evet, Füru da var. Yeşil Efam şiirinden var. Yıldırım. Şimdi maalesef yine programımızın bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Her güzel, çok, şey bitermiş. Evet çok hızlı geçiyor zaman gerçekten. Biz bildiğiniz gibi son sözü yazarımıza bırakıyoruz ve onun bizim için okuduğumuz bir bizim ve tüm dinleyenler Hı -hı. okulları için okuduğu bir sayfayla veda ediyoruz. Siz neyle veda etmek istersiniz bugün? Ben neyle veda edeyim? Olibe çıkmazıyla. Olivia çıkmazından size veda ediyoruz. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Olivya çıkmazı yazıyordu duvarda. Taş binaların sokağın içine kıvrıldığı yerde, kırmızı bir levha üzerine beyaz harflerle. Çıkmaz mıdır hakikaten, sonuna kadar gidip bakmak gerekir mi? Elbet bakmışlardır ama ben buraya gelmeden yıllar önce. Sokağın kutusundaki dükkanda çalışan güzelin adı Olivia'dır. Belki de Olivia'nın kendisi bir çıkmaz sokaktır. Bir gören bir daha çıkamamıştır. Olivia işte bu çikolata dükkanında kakao ve praline doymuştur. Fransız çikolatalarını parmağını bandırıp yalamıştır. Saçında siyah kurdele. Likör yerine zehir mi doldurmuştur incecik parmakları yuvarlak çikolataların içine? Her Fransız kadının parmakları ince uzun değil midir? Yoksa piyano mu çalıyorsunuz kuzum diye soranları acaba hangi elini havada sallayarak geçiştirmiştir? Akşam vakti dükkanı kapatınca gizliden gizliye likörleri kristal bardağa döküp yuvarlamış mıdır Olivia? 1-2-3-4-5